Alhamdulillahi Rabbil Alemin ve sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sahbihi ve men tabi'an bi'ahsanin ilahi ve middin. Amma ba'd Bugün 4 Mayıs 2012 Pazartesi. Usulun fit tefsir. Tefsir usulüne giriş derslerimizin ikinci dersi. Şeyh İbn Huseymi'nin Risadesi'nde ikinci dersteyiz. Evet, en son kaldığımız yer Kur'an'dan inen buyruklar. Evet, buyur kardeşi.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 O kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini o öğretti. Yani demek Şeyh İbn-i Hüseyin'in kardeşler? İlk buyruklar Alak suresinin başları. Evet. Bundan sonra vahiy bir süre gecikti. Daha sonra El-Muddesi suresinin ilk beş ayeti nazil oldu. Evet demek ki İbn-i Hüseyin'in göre ilk inen Alak suresi ondan sonra Muddessir suresi. Neden Şeyh İbn-i Hüseyin'in göre diyorum? Bu sözünden anlayın ki bu konu nedir kardeşler? İhtilaflı bir konudur. Bu konu nedir?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 Buhari ile Müslim'in sahihlerinde Ayşe radıyallahu anh'tan vahyin nasıl başladığı ile ilgili olarak şöyle dediği rivayet edilmiştir. Yani mi? Şeyh İbnü'l-Üseymin rahimehullah Buhari'deki ve Müslim'deki bu rivayeti Ayşe radıyallahu anh'tan gelen bu rivayeti sözüne delil olarak getiriyor. Hangi sözü? Alak surelerinin Alak e, suresinin ilk beş ayetinin ilk indiğine dair delili ne yapıyor? Getirmiş oluyor bu hadisle. Evet. Neymiş delil? Evet. Rivayet o Hira Dağı'ndayken hak vahiy ona geldi. Melekler Melek gelip ona oku dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben bilmiyorum dedi. Diye hadisin geri kalan bölümlerini zikrettiler. Bu hadiste şu ifadelerde yer almaktadır. Daha sonra dedi ki Yaratan Rabbinin adıyla oku. İnsana bilmediğini öğretti. Yani bu bizim bildiğimiz Hira mağazasında geçen meşhur olay. Bu hadisi bu karibüsünde yer alıyor bu. Bu hadisi Şeyh İbn-i Hüseyin Merahime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 İlk bölümü hangisidir inen? İlk bölümü hangisidir şeklinde soru soruyor. Cabir radiyallahu anhasal nasıl cevap veriyor? Müddestir diye cevap veriyor. Şimdi Şeyh İbnü'l-Üseyyimin bu rivayeti zikrediyor. İşte zaten bu rivayetten dolayı bazı âlimler diyorlar ki hayır. İlk inen Alak Suresi değil, Müddestir'dir. Bunu zaten delil getiriyorlar. Şeyh Ebü'l-Üseyyimin bu iş ne yapacak? Cevap verecek. Tamam? Şimdi devam edelim. Cabir, "Ey örtünüp durunan" dedi. Ebû Seleme'ye dedi ki Bana ilk buyurun, Yaratan Rabbinin adıyla oku buyruğu olduğu haberi verildi. Cabir dedi ki, ben sana ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bildirdiğini söylüyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ben Hira'da ibadete çekildim. İbadet süresi, süreti, süremi bitirince aşağı indim deyip hadisinin geri, hadisin geri kalan bölümünü nakletti. Bu hadiste şu ifadelerde yer almaktadır. Hatice'nin yanına vardım. Onlara ben örtünüz.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 Indirildikleri belirtilmekle birlikte belli bir sayı, belli bir şeyi göz önünde bulundurarak indirildikleri kastedilen buyruklar da vardır. Buna göre buradaki ilk, ilkli kayıtlı ilkliktir. Cabir radıyallahu anh'tan Bukhari ve Müslim'de yer alan şu hadiste görüldüğü gibi. Şimdi bakın kardeşler, Bukhari ve Müslim'deki rivayet nedir? İşkali anlayın. Ebu Seleme İbnu Abdurrahman ona diyor ki, ''Kur'an'ın hangi bölümü ilk olarak nazil oldu?'' diye sordu.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 Câbir ne diyor? Câbir dedi ki ben ancak sana Resulullah'ın bildirdiğini söylüyorum. Sonra Resulullah'ın bildirdiğini anlatıyor. Resulullah ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ben Hira'da ibadete çekildim. İbadet suremi bitirince aşağı indim deyip hadisin geri kalan bölümünü zikrediyor. Sonra müddessir zikrediyor aleyhissalatü vesselam. Şimdi bu hadis zahiri itibariyle çok netmiş gibi görülüyor değil mi? İlk inemin müddessir olduğuna dair. Şimdi Şeyh İbn Huseymin bu işkale şöyle cevap veriyor kardeşler okusun şimdi kardeş Cavir radıyallahu anh'ın sözüne ettiği bu ilklik vahyin fecete kesilmesi itibarıyla ilk nazil olan buyruklar bakın Cavir radıyallahu an bir ilklikten bahsediyor değil mi Şeyh İbni Hüseyin diyor ki buradaki ilklik Cavir radıyallahu anh'ın sözündeki ilklikten kasıt kayıtlı ilkliktir yani mutlak anlamda ilk inen ayetler değildir yani fedretle kayıtlıdır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 O yüzden diyorlar ki Cabir'e sorulan soru ilk inen ayetler değildi. Hangi sure tam olarak inmişti o soruldu. O yüzden Cabir radıyallahu an o soruya binaen müddestir dedi. Çünkü eğer Cabir radıyallahu anh'a ilk inen sure hangisidir dendiğinde o da alak dese hata ederdi. Neden? Çünkü alak tamamıyla inmedir. İlk beş indi değil mi ilk inerken? Ama müddestir tam olarak indi diyorlar.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 Tam isabetli bir cevap değil. Neden? Çünkü sorulan soru, bakın, Câbire sorulan soru, ilk inenin ne olduğuna dair midir, genel bir ifade midir, yoksa ilk surenin ne olduğudur. Hangisi? İlk inenin. Doğru mu? Dolayısıyla ya Câbire, ilk inen tam olarak inen surenin ne olduğu sorulmuştur diye tevil edilecek olursa bu, ta, bu tam olarak isabetli olmaz.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 E, veriyorlar, e, evet. cevap veriyorlar. Hatta bakın, Arap dilinden bunu ispatlamakla yetinmiyorlar, delil olarak da bir delil de getiriyorlar bunun mukayyet bir iftik olduğuna dair. Bu delil nedir kardeşler? Diyorlar ki, bakın, Buhari'nin bir başka rivayetinde, dikkat edin şimdi, Cabir bin Abdullah radıyallahu anhum'a diyor ki. Şöyle bir ifade var. Samae tu sallallahu aleyhi ve sellem ve dia katakan, diyor. Ve dia katakan, an katakan, vahyi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vahyin bir süre kesintiye uğramasını anlatırken şunları söylediğini işittim diyor. dia katakan, dia katakan, dia katakan, dia katakan, dia katakan, dia katakan, dia katakan, dia katakan, dia katakan, dia katakan,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 Oku emriyle nübüvvet. El-Muddesir ile de risalet verilmiş. Evet. Çok açık ve net. Az önce söylediğimiz. Evet. Devam ediyoruz. Şimdi yeni bir başlık atıyor Şeyh. Evet. Sesle okuyalım biraz. Kur'an-ı Kerim'in sebebe bağlı olarak ve olmayarak huzurlu. Buradan kastını kardeşler Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler vardır ki bir sebebe bağlı olarak iner. Bazı ayetler de vardır ki bir sebebe bağlı olmaksızın ne yapar? direkt olarak İner. yani aleyhissalatü vesselam döneminde bir olay olur o olaya binaen değil mi? o olaya binaen iner bazen ayetler böyle iner bazen de bir sebebe bir olaya bir olayla direkt alakası olmaksızın yani sebep olmaksızın ne yapar? iner evet şimdi şey İbni Hüseyin bundan bahsedecek evet. Kur'an-ı Kerim'in uzunluğu iki kısımdır birinci kısım sebebe bağlı olmadan nazil olan buyruklar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 Bir sebebe bağlı olmaksızın olarak inen ayetler daha çoktur. Bir sebebe bağlı olarak inen ayetlere nispetle nedir? Çok daha fazladır. Evet. Mesela örnek veriyor. Bir sebebe bağlı olmaksızın inen ayet. Evet. Yüce Allah'ın içlerinden kimi de Allah'a şöyle söz vermişti. Bakın bu ayete dikkat edin. İçlerinden kimi de Allah'a şöyle söz vermişti. Evet devam et.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 Sebebe bağlı olarak inen buyruklar. İşte bu sebebe bağlı olarak inen buyrukların bu sebepleri birkaç kısımdır. Yani birkaç sebepten dolayı ne yapabilir? İnebilir. Evet mesela birincisi neymiş? Aa, Yüce Allah'ın cevabını verdiği bir soru mesela sana hilalleri soruyorlar. De ki onlar insanlar için bir de hac için vakit ölçülüyor. Yani bir sebebe bağlı olarak inen ayetlerin sebepleri var dedik birkaç sebebi. Bunlardan birisi neymiş? Soru soruyorlar. Ona binaen ne oluyor? Ayet iniyor. Yani soru sorulduğu için inebiliyormuş ayetler. Sebebi buymuş. Soru sorulmasıymış sebep. Evet. Ve yahut bir açıklamayı ve bir sakındırmayı gerektiren bir olay meydana gelmişse buyruk naz nazil olmuş olabilir. Evet. Yahut bir açıklamayı ve bir sakındırmayı gerektiren bir olay meydana gelmiştir. Aleyhisselatü Vesselam zamanında. Bunun üzerine ne olmuştur? Buyruk nazil olmuştur. Evet. Aslıyorsun onlara <gülüyor> soracak olsan elbette şöyle diyeceklerdir.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 Devam tamam. diye başlayan iki ayet kerime münafıklardan bir adam hakkına inmişlerdi. Meşhur kısa, evet. Bu kişi Tevuk gazvesinde bir yerde otururken, bizler şu bizim Kur'an okuyucularımız gibi karnı geniş, dili çok yalan söyleyen düşman karşı karşılaştıklarında onlardan daha korkak kimse görmedik. O, bu sözleriyle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ve ashab, ashabını kastediyordu. Bu söyledikleri Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaştı ve Kur'an'ın Kur'an'ın ilgili buyruklarına hazır oldu. Adam gelerek Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme özü beyan edince Kur'an ona Allah ile onun ayetleriyle ve Resul, Resulü ile meyrediyor. Şimdi aleyhissalatu vesselam döneminde bir grup insanlar var. Tamam, Bu insanlar ee, Tebuk gazetesinde bir yerde otururken bizler şu bizim Kur'an okuyucularımız gibi karnı geriş, geniş,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 İkinci sebep neymiş? Ya bir açıklamayı veya sakındırmayı gerektiren bir olay meydana geliyormuş. Onun için iniyormuş. Değil mi? Başka ne sebep? Evet. C. Yahut hükmü bilinmesine gerek duyulan meydana gelmiş bir fiil sebebiyle inmiş. Olay. Yani Aleyhisselatu vesselam döneminde bir fiil yapılıyor. Tamam mı? bir fiil yapılıyor. Ve bu fiilin hükmü bilinmiyor. Ve o fiilin hükmünü bildirmek için, bilinmesi için ne yapıyor? Ayetler iniyor. Tamam? Mı? Anladık burayı? Evet. Bu da bir sebepmiş ayetin i dair. Örnek evet. ne? Evet. Yüce Allah'ın kocası hakkında seninle mücadele eden ve Allah'a şikayet etmekte olan kadının sözünü elbette ki Allah işitmiştir. Allah sizin konuşmanız, konuşmanızı da zaten işitiyordu. Çünkü Allah en iyi iştendir, en iyi görendir. Mücadele bir. Diye başlayan buyruklar buna örnektir. Bakın kısa şu şekilde kardeşler. İbn-i verdiği bu üçüncü örnek.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 ayet e, iniyor. Bu rivayet nerede kardeşler? Bu rivayet İbn-i Evet. Olay bundan ibaret. Evet. Şimdi e, üçüncü başlığı Şeyh İbn-i Evet. Uzun sebeplerini bilmenin faydaları. Şimdi kardeşler bakın. Şeyh İbn-i şuraya kadar ne anlattı? Kur'an'dan ilk inen buyrukları söyledi. Racih olan hangisidir dedik? Alaa suresi. Doğru mu? Delil Ayşe radıyallahu anh'ın Hira mağarasını rivayet etti. Hira arasındaki olayı rivayet ettiği hadis. Buna deneyelim. Peki Cabir radıyallahu anh'ın bir e, cevabı var, bir görüşü var. O da nedir? İlk inen soruluyor kendisine. O da el müddestirdir diyor. Hatta kendisine alaktır deniyor. Hayır diyor. Ben size Resulullah'tan işittiğimi söylüyorum. Buna birkaç cevap veriyorlar. Doğru mu? Bu cevaplardan güçlü olanlarından birisi Cabir radıyallahu anh'ın kastı, ilk sözünden kastı, Mutlak bir ilk değil, mukayyet bir ilklidir. İlkliktir, kayıtlı bir ilkliktir. Neyle kayıtlıdır? Fetret dönemin ile kayıtlıdır. Vahyin kesintiye uğramasıyla kayıtlıdır. Doğru mu? Ona cevap verdik. Sonra Şeyh İbn Hüseyin bir başlık daha attı. Dedi ki, Kur'an-ı Kerim'in sebebi bağlı olarak veya olmayarak neyi? Nuzulü. Demek ki Kur'an-ı Kerim iki türlü iniyor. Bir, sebebe bağlı olarak. iki sebebe bağlı olmayarak. Hangisi daha çok? Sebebe bağlı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 bir başlık daha atıyor ki bu başlık bizim dersimizle alakalı son başlık ee, bu dersimizle alakalı son başlık diyor ki nuzul sebeplerini bilmenin faydası tamam biz anladık ki Kur'an'da bazı ayetler varmış bir sebebe binayen iniyor bazı ayetler de var ki bir sebebe bin, bir sebep olmaksızın iniyor peki bir sebebe in, binayen inen bu ayetlerin bu sebeplerini bilmemiz ki buna nuzul sebeplerini bilmek denir bu sebepleri bilmemizin bize tefsir İlminde ne gibi bir faydası var? Tamam, anladık? Öyle bir başlık atıyor. Diyor ki, nuzul sebeplerini bilmenin faydaları. Evet, okuyalım. Nuzul sebeplerinin bilinmesi oldukça önemlidir. Çünkü bunun pek çok faydası vardır. Bazıları şunlardır. Bir, Kur'an-ı yüce Allah tarafına indirilmiş olduğunu açıklamak. Çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir hususa dair soru soruluyor o kimi zaman vahiy nazil oluncaya kadar cevap vermeden bekliyordu. Yahut meydana gelen işten bizzat haberdar olmadığından vahiy nazil oluyor ve ona durumu açıklıyor. Bakın şimdi kardeşler. Nuzul sebeplerini bilmenin, nuzul sebeplerinin bilinmesi oldukça önemlidir. Çünkü bunun pek çok faydası vardır. Bazıları şunlardır diyor. Bakın ilk faydası neymiş? Kur'an-ı Kerim'in yüce Allah tarafından indiğini ...indirilmiş olduğunu açıklamak. Neden? Çünkü... ...Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme... ...herhangi bir hususta soru soruluyor... Aleyhisselatu vesselam... ...bilmediği halde... E, ...bilmediği için cevap vermiyor. Eğer Aleyhisselatu vesselam... ...hatta zor durumda kalmış oluyor, oluyor... ...bir cihetten. Çünkü sorular soruya... ...cevap veremiyor sonuçta. Bu da bir... ...belli bir sıkıntı yaratıyor. Doğru mu? Buna rağmen Aleyhisselatu vesselam... ...bilmediği halde cevap vermiyor. Tabii ki vermez. Neden? Çünkü o vahiy ile konuşur ancak. Vahiy inmediği zaman vermez. İşte bu da onun peygamberliğini gö gösterir, sıtkını gösterir. İşte İbn-i o yüzden diyor ki Kur'an-ı Kerim'in Yüce Allah tarafından indirilmiş olduğunu açıklamak. Çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir hususta, hususta dair soru soruluyor. O kimi zaman vahiy nazil oluncaya kadar ceva cevap vermek, vermeden bekliyordu. Yahut meydana gelen işten bizzat haberdar olmadığından vahiy nazil olmuyor ve ona durumu açıklıyordu. Anladık mı kardeşlerim? Şimdi birincisini örnek verecek. Birinci duruma örnek. Evet. Birincisini örnek. Yüce Allah'ın şu buyuruyor. Bir de sana ruhu soruyorlar. De ki ruh Rabbinin emrindendir. Size bilgiden ancak pek az bir şey verir. Evet sağlık olmasaydı. Mesela bizim argo dille sallardı bir şeyler değil mi? Sallardı bir şeyler. Derdik işte ruh, şeff ruh şeffahtır. Şöyle rengi vardır. Böyledir. Şu hareketleri vardır vesaire. Ama ne diyor?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 Bir lafzında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem karşılık vermeyip onlara hiçbir şekilde cevap vermedi. Ben ona vahy olumakta olduğunu anlattım. Olduğum yerde ayakta kaldım. Vahyin nuzuru tamamlanınca şöyle buyurdu. Bir de sana ruhu soruyorlar. De ki ruh Rabbinin emrindendir. İsra 85 Evet şimdi de ikinci durum örnek. İkincisinde örnek de Yüce Allah'ın şu buyuruğudur.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 Bu sözleri söylerken duymuş. Bu sözleri, Ubeyyi, evet bu sözleri söylerken duymuş. Evet. Bu sözleriyle kendisinin aziz, şerefli ve kuvvetli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının ise en aşağılık olanlar olduklarını kastediyordu.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 faydası olarak. İkincisi nedir? Evet. İkinci, Yüce Allah'ın Resulü'nü savunmak noktasında ona gösterdiği itinayı açıklaması. Evet. Örnek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şu buyrukları buna örnektir. Kafirler dediler ki, ona bu Kur'an, Kur'an topluca birden indirilmeli değil miydi? İndirilmeli değil miydi? Evet. Biz onunla kalbine sebat verelim diye böyle yaptık ve onu ağır ağır okuduk. Kurkan 32. Evet. Eğer Ayşe radıyallahu anh Ayşe validemize atılan iftira ile ilgili ayetlerde aynı şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in namusunu savunmak ve iftiracıların ona bulaştırmak istedikleri dekeyi temizlemek üzere inmiştir. Evet anladık mı kardeşler? Bakın mesela ne oluyor? Bir olay geçir Aleyselatu vesselam'ın başından zor durumda kaldığı bir olay. Ne yapıyor Allah Subhanahu ve Teala? Hemen ayetle ne yapıyor onu? Temize çıkarıyor. İşte sen bu nüzul sebebini bilirsen mesela bu ayetin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 Üçüncü, Yüce Allah'ın sıkıntılarını açmak, kederlerini ortadan kaldırmak suretiyle kullarına verdiği önemi ortaya koymak. Evet, bir de bu var. Evet. Teyemmüm ayeti, Nisa 43, Mayede 5-6 buna örnektir. Bakın mesela üçüncü neymiş? Yüce Allah'ın sıkıntılarını açmak, kederlerini ortadan kaldırmak suretiyle kullarına verdiği önemi ortaya koyma. Bunu anlarsınız bu sebeple ne bilirsen. Mesela ne gibi? Teyemmüm olayı gibi. Teyemmüm olayı bir e, sıkıntıya binaen ne oluyor? Nazil oluyor.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 ...bulunduğu sefer seferlerden birisinde gerdanlığını kaybetti. Onu aramak üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yoluna devam etmeyip konakladığı yerde kaldı. Evet. Peygamberlerinde bulunanlar daha öylece kaldı. Beraberlerinde bulunanlar. Beraberlerinde bulunanlar da öylece kaldı. Bulundukları yerde su yoktu. Durumdan Ebu Bekir radiyallahu anh'a şikayet ettiler. Buhari hadisin geri kalan bölümünü zikretti. <gülüyor> Bu hadis hadisdeki ifadelere göre Yüce Allah teyemmüm ayetini indirdi. Yolculukta bulunanlar teyemmüm yaptılar. Esit bin Hudayr dedi ki Ey Ebu Bekir'in ailesi bu sizden gördüğümüz ilk bereket değildir. Hadis Buhari'de uzun uzacığa kaydetmiştir. Evet. Dördüncü sebep e, pardon e, dördüncü e, faide yani nuzul sebeplerini bilmemizin dördüncü faydası, şimdilik edeceğiz Şakir bin Husey ki buna dikkat edin. En önemli faydası da budur zaten kardeşler. En önemli faydası da de budur ve burada önemli bazı e, talikler düşeceğim inşallah Şeyh İbn Usséymin de zaten çok kısa bir e, şey anlatıyor örnek veriyor bu dördüncü faydayı getirdikten sonra verdiği örnek de müthişdir ben de birkaç tane örnek vereceğim o yüzden buna dikkat edin ilmi e, bir husustur o yüzden dikkat etmenizi istiyorum şimdi kardeşler İbn Usséymin rahimü diyor ki bakın dikkat edin diyor ki nuzul sebeplerini bilmenin faydaları biri saydı iki saydı üçü dördüncü de nedir?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 O yüzden en önemlisi budur diyoruz ki bu peşinden ameli gerektirirse zaten tamam olur. O yüzden bakın bu dördüncü hususa dikkat edin. İlmi bazı ususlar var. Şeyh İbni Hüseyin diyor ki ayeti dör, dörde oku başla. Dördüncü ayeti doğru bir şekilde anlamak. Evet dördüncüsü ayeti doğru bir şekilde anlamak. Şimdi Şeyh İbni Hüseyin bunu örnek verecek. Ama Şeyh İbni Hüseyin bunu örnek vermeden önce ben birkaç tane örnek vereyim inşallah. Sonra Şeyh İbni Hüseyin'in örneğini de ele alıp dersi bitirelim. Bakın şimdi kardeşler.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 Nerede indiğini bildirme, bildirdikten ve de kimin hakkında indirildiğini bildirdikten bu sözleri iba söyledikten sonra hangi ibareyi kullanıyor ona çok dikkat edin. Eğer birinin Allah'ın kitabını benden daha iyi bildiğini öğrensem.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 Mesela el-aslu as, el fil eşyai el-ibahatu eşhadası olan ibahadır. Eşhadası olan helaliktir. Kuralı sahabenin de maruf olan bir durumdur. Ama el-aslu fil eşyai el-ibahatu diye isimlendirilmemişti. Tek farkı buydu. Anladık mı kardeşler? Tek farkı neydi? Tek farkı buydu. O yüzden bakın inis sebebine dair. Inis sevinin ne kadar önemli olduğuna dair. Bunu bilmenin, inis sebebini bilmenin, kimin hakkında indiğini bilmenin Kur'an'ı anlamada yardımcı olacağına dair ve Kur'an ilimlerinden bir ilim olduğuna dair İbn Mesud net bir sözüdür. O yüzden bakın diyor ki kendisinden başka ilah olmayana yemin ederim ki Allah'ın kitabında inen her surenin mutlaka nerede indiğini bilirim. Her ayetin kimin hakkında indiğini elbette bilirim. Eğer birinin Allah'ın kitabını benden daha iyi bildiğini öğrensem, deve ile gidebilecek bir yerde yaşadığını bilsem kuşkusuz kalkar onun yanına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 Şimdi buradaki evleri kadınlar diye anladığımızda ne oluyor? İyi davranış asla evlere arkalarından girmeniz değil yani kadınlara, evlere kadınlar değil kadınlara arkanızdan, arkalardan girmeniz değil. Yani ne? Dübür yoluyla yaklaşmayı söylüyor. Tersten değil de dübür yoluyla yaklaşmaktan söylüyor yani cinsel anlamda.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 Enes Resmi Malik radıyallahu anha Safa ile Merve arasını Safa ile Merve hakkında sordum. Şöyle dedi. Biz ikisinde ikisinde cahiliye ikisinin de cahiliye dönemi işlerinden olduğu görüşülmeydi. İslam gelince aralarında say etmedik. Bunun üzerine ic şüphe yok ki Safa ile Merve Allah'ın alametlerindendir. Her kim beyti hacceder veya umre yaparsa onları güzelce tavaf etmesinde onun için bir sakınca yoktur buyruğu indirdi. Evet devam et devam et.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 Onun için bir sakınca yoktur buyruğunun zahirinden anlaşıldığına göre, Safa ile Merve arasında say etme emri nihayet mübahlık ifade eder. Yani yapsan da olur, yapmasan da olur. Halbuki yapmak zorunda değil misin Safa? Değil mi? Biz biliyoruz bunu. Peki Allah Azze ve Celle nasıl bir sakınca yoktur der. <gülüyor> yapmak zorundasın. Yani yapmasan da olur. izlenimi nasıl olabilir böyle bir şey değil mi? İşte bu işgali çözmek için nuzun sebebine bakıyoruz. Bakın diyor ki, Fakat diyor, Sahih Bukhari'de yala, yer alan rivayete göre Asim ibn Süleyman şöyle demiştir. Enes ibn Malik radiyallahu anha, <coughs> Enes ibn Malik radiyallahu anha, Safa ile Merve hakkında sordum. Şöyle dedi. Biz ikisinin de cahiliye dönemi işlerinden olduğu görüşündeydik. Çünkü cahiliye döneminde bu yapılıyordu. Putlar vardı,